73 numaralı konu Ebu Derda'nın Müslüman olması ve Abdullah bin Revaha'nın bu konuda gayret etmesi. Evet, Ebu Derda ailesinin en son Müslüman olan ferdiydi. O elinde tuttuğu ve üzerini mendille kapattığı bir puta tapardı. Abdullah bin Revaha durmadan onu İslam'a davet ediyor. O ise kabul etmeye yanaşmıyordu. Onlar Cahiliye döneminde kardeş olmuşlardı. Bir gün Ebu Derda'nın evinden çıktığını gören Abdullah koşarak onun evine girdi. O sırada Ebu Derda'nın hanımı başı başını tarıyordu, ona kocasının nerede olduğunu sordu, o da, Ebu derda biraz önce çıktı, dedi, bunun üzerine Abdullah doğruca putun bulunduğu odaya girdi, getirmiş olduğu baltayla Ebu Derdağ'ın putunu paramparça etti, bunu yaparken bir yandan da dikkat edin, Allah'la beraber çağrılan her şey batıldır, şeklinde bazı şeyler söylüyordu, balta seslerini duyan kadına yapıyorsun ey Revaha'nın oğlu, bizi helak mı etmek istiyorsun, dedi, bunun üzerine Abdullah bin Revaha evden çıktı, bu olayı Ebu Derdaya da söylemedi, eve dönen Ebu Derda hanımının ağladığını gördü, ben için ağlıyorsun, ağlamana sebep olan şey nedir, diye sordu, kadın şöyle cevap verdi, beni Abdullah bin Revaha ağlattı, sen gittikten sonra buraya geldi ve gördüğün gibi putunu kırdı, dedi, Ebu Derdağ buna çok öfkelendi. Fakat bir yandan da kendi kendisine eğer bu putta hayır olmuş olsaydı kendisini savunabilirdi diye düşünüyordu, daha sonra evinden çıktı, yanında İbni Revaha olduğu halde Hazreti Peygamber'e gitti ve Müslüman oldu.